Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sahat on buçuk, dokuz buçuk oluyor Oluyor, oluyor. Üstazımızın, kıymetli Efendimizin bu kuvvet hakkında, kardeşlik hakkında yazdığı risaleden size bir nefze okuyun. Allah bizi öyle kardeş etsin inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخفة فأصلحوا بين أخبيكم واتقوا الله لعلكم ترحمون سدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم هذا رمضان şöyle şöyle قيرانا şöyle cemaat kardeşlerimiz şöyle Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri Hücret suresinde Suray-ı Hücret'te müminler, imanlı insanlar, imanı kuvvetli insanlar ancak kardeştirler, Hayır edemem öyle şimdi ihtilaf olup da partiye ne ayrılıp da aymış aymış ayrılmaları Allah'ın bu emrine muhalif. Yani caiz olmayan bir şeyde Müslüman yekpare bir tecik yerde toplanması lazım. O da imanına, İslamına hiç zarar gelmeyen bir yerde Kur'an-ı Kerim hapli metine hak olan Kur'an-ı Kerim'de onun emrettiği yerde toplanabilirler. Öyle aymış aymış ayrılmak, her biri bir fırkaya ayrılmak, partiye ayrılmak. Caiz olmayan şeyden bu. Allah'ın caiz etmediği. Çünkü ayet musarrahtır, sarahat var. Onun için herhangi bir anlaşmazlıkta, eğer bir anlaşmazlık gelir de aralarına ihtilaf düşerse müminlerin, Kardeşlerinizin arasını düzeltin. Usul usul çalışın. Çabalayın. vahdete getirin. Birliğe getirin. Herkes evinin önünü süpürecek olursa o köy temiz olur. Herkes süpürürse. Tabi bir tacık adam temizliğe bakar. Başkası bakmazsa temiz olmaz. Usul usul evinden başlan. Çocuklarını dinler yetiştirin. Komşundan yavruları eğirtirsin, usul usul İslamiyet'e alıştırırsın, böyle böyle çoğalır gider. Yoksa insan birbirine hor durduğu müddetçe bu iş te tehlikeli gelir, daha kötü gelir. Bunun için kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah emreden. Evet. Ve aslehu beynâ ahabeyküm. Ayeti, Kardeşlerinizin arasını düzeltin, birbiriyle görüştürün alıştırın. Ve Allah'tan korkun ki rahmete şayan olasınız buyuruyor. Bu hususta Allah'tan korkun. Milleti salıp seyip etmen. Yani kap koyanman. Ne olur derse Ne olur derse birbirine gire gire Müslümanlar birbirinin tam düşmanı olur. İnan iki senedir hiç vaazımı istemeyen benden hiç hoşlanmayan Kimselerin arasında iki senedir camide Allah rızası için milletin beynini birbirine acaba bilir miyik diye söylüyoruz. Habire partici olduklarından zıtlarına geliyor. Yani bir kısmı. İnsaf eden çok az oluyor. Çok az. insaf etmeyen bu seni de bir partiye mal ediyor. Hiç sözümü dinlemez oluyor. Seni bıraksa ya bırakmıyor diyor ki o filan partidan da onun için diyor böyle emir ediyor. Kibi geliyor. Bana öyle geliyor küsünmüşsün bakışın. Bir kötülükten haber verdi de o kötülük kendilerden olduysa benizleri bu olsunu veriyor. iyi iyisin. senin partın daha çok iyi diyebilirsen hangisini dersen o birisi Senle böyle bir dünyada yaşıyorum diyorum, yani bu size konuşmakla derdimi açmış olayım da içimden geçsin inşallah. Sonsuz, ebedi hayatı tahakkuk edilen, ettiren imandır. Sonsuz, hiç sonu bulunmayan, ebedi cennete girdiren, ebedi hayatı tahakkuk ettiren imandır. Şuradaki hadiste peygamberimiz vallahi cennete giremezsiniz diyor. Vallahi cennete giremezsiniz. Aman ya Resulallah kim girmez? Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu resulü demeyen kafirlerden tek giren <gülüyor> olmaz. Yahudisi, nasranısı, mecusi dünyaya, beşeriyete çok da hizmet etmiş ama üstünden alettirikler pır pır yanıyor, icat etmiş adam ama füzeye giriyor ama onları bilecek kadar aklıyla Allah'ı bilemediği için Allah'a iman etmediği için vallahi de diyor Peygamberimiz onlar cennete giremez. Çabalasın dursun. Şurada bir şey daha diyor. Onun altında, buradan oraya geçiyorum. Vallahi kamil mümin olamazlar. Ona da yemin ediyor. Bize diyor o zaman. Birbirini sevip kucaklaşmayınca. Kardeşim, imanlı kardeşim demeyince. Biz aramızda bunu yapıyoruz elhamdülillah. Eğer ya gelenler olursa onlara da samimi olarak hürmet eder. Boğazlarını kucaklar. Hoş geldin kardeşim diyerek ne yapalım, zorundan gelmeyen adamla kucaklaşılmaz ki, diyor ki e, Nefsimi yedi kudretinde tutan, nefsimi yedi kudretinde tutan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete gidemezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe kamil mümin olamazsınız. Olamazsınız. Size bir şey söyleyayım. Peygamberimiz diyor, sahabelerim size bir şey söyleyayım. Buyurun ey Nasrullah. Onun yaptığınız teftirde sevişirsiniz. Aranızda selamı yayın. Selamın. Selamü aleyküm. Almayorsa bir de yanından derim. Selamü aleyküm. Vaftan kim verir, kesildi adamı bırakırsın. Yoksa selam kalpleri yatıştırır. Hedayeleşin, selamlaşın muhabbetleşirsiniz buyuruyor peygamberimiz. Bunun için şimdi Hayati Celil'in bu fıklasında sonsuz ebedi hayatı tahakkuk edire, ettiren imandır. İmanın hardal denesi kadar büyüklüğünde iman er cihas dağından alırdı. Onu bir gözüne koy, imanı bir gözüne koy. O kadar da Ercihas da altın olsun. Altın ağırlığında. Kendi de altın olsun. Yine iman ağır. Yani zerre kadar iman ebedi zennete koyacak. Hannet diller bir adam vardı. Zerre kadar imanı vardı. Yani Allah'a, peygamber anca inanıyordu. Ee, o da zayıf idi. Onunla ola öldü o imanılar. Hannet. Yine ebedi cehennemde kalmadı bir kerfici altın bir kerbici gülmüşten, toprakları verecekten, hurili, gılmanlı, bildanlı böyle bir cennete alaya Rasulullah'ın komşuluğu, Allah'ın cemalı o, o kadar iman öyle kavuşturuyor. Yani onun için siz diyor e, sonsuz ebedi hayatı tehakkuk ettiren imandır. Müminlerin haklarını korumak menfaatlarını gözetmek, de ki, din kardeşliğinizi Allah'tan korkarak yapın. Allah'tan korkarak yapın bunu. Kardeşlik olan yerde şefkat var, merhamat var. Şşt, onlar şefkatlılar, merhamatlılar. Kardeş olanlar böyle. Kardeş olmayan, kendimizden beni ölçüyorum şimdi şimdi. Allah için kardeş olmayanın başına büyük felaket gelse de, hiç üzülmüyor. Mesela duymazçadan Irmac'dan Salan hararına diyemiş gibi oluyor. Ama küçücük bir din kardeşim vardı şeyde Ankara'da. Yahsan dediler, içarımcı. vefat etti deyince o günü unutmak görmedim, Lemihte aslında bir şey dikili verdi. Yani ne kadar acıdığımı bir Mevla bilir, hiç kimse bilemez. O kardeşlik yerde, olduğu olan yerde şefkat var, merhamat var. Demek ki, şu her mümin kardeş olamıyor insana, müminin nakısı demek oluyor. Onun için kardeşim, kuvvetli bir mümin olmaya çalışalım inşallah. Şöyle bir hadis daha diyeyim size, Rasul i Ekrem, Sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi şerifinde bunu ne güzel ifade buyurmuşlardır. Mümin müminin müminler tek şahıs gibidirler. Şu mümin var ya şöyle hepimiz müminik elhamdülillah. Yani şöyle dersen müminik. Eşhedü en la illa Allah. Abduhu, rasuluh, ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasülü. Altı şeyde iman ediyoruz tabi. La mentü billah ve melâiketihi ve kütübihi ve resulihi ve lihumil âkhir ve bil kaderi khayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel ba'fü ba'del mevthakun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasülü. Bunlar tek şahıs gibi bir insan gibi hepsi yani vücudun bir araya getirmişsin de bir tek şahıs gibi diyor peygamberimiz. Bir ağzamızları bulduğu vakit vücudun diğer kısımları da uykusunu kaybeder. Ataşlar içinde onun ızdırabını duyar. Bir vücut olduğu için yalnız göz ağrıyor. <gülüyor> Gözlerim düşecek o ne biçim ağrıyor? Ne uyman? Uyitmiyorum efendim. Bir tek diş orada çiğ bir konulmuş yani geminin işte sokulmuş, bir tecihi sızıladım mı beynin dönüyor, görmüyor musun, böyle beynini döndürüyor zokur zokur zokur ayağından beri. O oradan çekilip atmayınca hiç rahat edebiliyor mu Müslümanın bir tecinin başına hmm. bir felaket gelirse o senin bir dişin gibi, bir parmağın gibi, bir gözün gibi, bir kulağın gibi onun acısını duyacaksın, ızdırabını duyallar diyor Peygamberimiz. Onun için size insandan misal verdim. Bunun başına gelen felaket. Ebedi cennete götürdüğü halde dünyadaki ayrıldığımıza yine öyle müteessirlik geliyor. Yavruları gözümüzün önüne geliyor. <gülüyor> size bir şey haber vereyim kardeşimiz. Doş, dostluk üç şeyle belli olur diyor. Dostluk. Hazreti Ali Efendimiz. Belki bunu her zaman duymazsınız. Vasiyet bu. Dostluk. Vurdum bir adamla. Onunla arkadaş olmak istiyorsun, ziyaretine gitmek istiyorsun, evdini dinlemek istiyorsun, o senden hoşlanıyor. Sen ondan üç tane e, şartı var. Bir, kıyabında kayıracak. Yani kendi kayıbı mı? Lafını ettiler mi? Ne diyor arkadaş sen? Ne söylüyorsun? Ne ben bir dinleyeyim bir. O şöyle canım böyle. Abdestini al öyle ağzını al öyle adamları. Karışmam, ben ateş kesilirim, yıldırım olurum. Ne olur da benim kardeşimi sen iz şey ediyorsun diye. O, kıyabında kayırır. Üstazımız, kıyabında kayırmak zamanı biraz geçti. Kalbin mütesir olur, onlardan ayrılır gider. Yani kalbi kayıl olmaz, dövüşmeye tutmaz. Yani heyecana gelip o daha büyük tehlike, fitne doğurur. Onun için kalbin itiraz olmaz bir. İkincisi, ikinci şartı, başına bir musibet geldi mi yetişir? Hastalandı, başına felaketler geldi, yavruları vefat etti, ailesi öldü, baş, baş kendine hastalık isabet etti, gidecek, onun ezgisiyle meşgul olacak, hafifleştirecek, Kayseriya'da gideyim mi? bir doktor getireyim ama ne buyuruyorsun? filan, böyle onun diğer diyele hem olmak e, bu edep risalesinde de yaz yazılar. Bir kimse bir kardeş olursa, bir kimseyle ailesi belki bakanlar olmazsa elini böyle koluna kadar yese kadar sırayacak onun bütün vazifelerini görecek hizmet edecek böyle kardeşlik olur iki. Üçüncüsü, ahirete irtihal edince unutmaz. İnan biz böyle okurken anamıza babamıza, Develili İsmail Efendi'yi, Kılavuz Hafız'ı, e, ihvanlarımızdan ahirete irtihal edenleri, tek tek sayar ya <gülüyor> ruhlarının memnun etti, okur gönderi ta şu dağın zirvesinin öte yanlarında. Yani Adana'ya bakan yerinde Torusların acıman dağın ötü yüzünde babamın dostları vardı. Biraz annemiz vardı, Halil'e canımız vardı. Şimdi geçen güne andık gözümüzün ondu. hepiniz içeride de mihlas okuyun da ruhlarına gönderelim. Yani öyleli ne oldu? Ne? Babam gidelim ne oldu ama muhabbet gitmiyor kardeşim. Böyle muhabbetli olursak kardeş olabiliyoruz. He. Allah böyle kardeş buldursun bize. Biz öldükten sonra vay efendim bak seslerinden ne teypin içinde işte öldü vefat etti git hele bir uçakla sokayım ruhuna göndereyim. Bunun için şu hastalığımda eziyet çekiyorum. boyut duruyorum, Size sohbet ettiriyorum. Yani ahirete gidersem kardeşlerimiz unutmasınlar diye inşallah birbirimize duacı olalım kardeşim. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam birbirine acımakta, birbirini sevmekte, birbirine şefkat göstermekte müminin bir vücut gibi olduğunu görürsün diyor Peygamberimiz. Böyle görürsünüz. Biz bunu görüyoruz. Bizim buna benzer dostlarımız var. Meftacık İbrahim Eken İstanbul'da birisinden yakışıksınız şey söyleyince oradan diyor. ''En büyük azamatlı düşmanıyım ben Hacı Efendi'nin kardeşiyim'' diye haber gönderiyor. Orada Tahir Hoca bizim çok can kardeşimiz. Allah selamet versin, Allah işlerini ileriye götürsün kurban olduğumu Allah. Ben diyor milletvekili ne olmazdım, bana serbest konuşma hakkı vermiyorlar da Tokunulmazlık gelsin de her yerde bu dinimizi savunayım diye oldum, yoksa ben partiyle neyle. Partiye, partinin için girmedim. İslamiyeti ileriye götürelim diye girdim diyor. Allah niyetleriyle mehecur etsin inşallah. Öyle geçen Kayseriler var diyor, Recep'de şöyle konur dururlar. Kayserilere diyor, Hacı Hasan Efendi'yi ziyaret ettiniz, demi geldiniz, doğru mu? Efendim uğrayamadık. Niye uğramadınız, ne diyor onu bindirip getirmediniz. A yanınıza olmamış bu diyor böyle sevgi olur mu onlar ibret aldı şimdi Kayseriler kıpramaya başladı yani hep gelinlerimiz var bazarlarda ne de vaza Tahir hocamızın neyin kardeşlik tesisi yani 30 senedir Hacı Hasan Efendi benim kardeşim ikimizin arasında zerre kadar bir hırkınlık gelmedi daha diyor hiç e inşallah ölene kadar olmayacak bu da bana ümit veriyor diyor çünkü bir kimseyle sevişir de, öyle ne kadar sevgini edersen, sevgini muhafaza edersen, arş-ı azamın gölgesinde gölgelenecek. Size bir şey rica edeceğim, lütfen şöyle oturun, diz alışkınım. Şuraya otur diyorum, işte ben de öyle oturun. Ya olmaz, çok gelenler bizi öyle oturtturur. Oturun, ha, oturun. Ee, bir gün Şahin Nakşibendi Efendimiz, büyük Efendimiz bir gün, Meclisinde dizi ağrıyan varmış. Tez tez kalbim sızılıyor demiş. İçinizde diziniz ağrıyan var demiş. Rahat edemiyorum bunu Şurkan'a demiş. E, Hangimiz söyleyin dedim. Söylemeyince sensin demiş. Senin dizin... Evet efendim ya hayasızlık olur demiş. ''Yok oğlum'' demiş. ''Sözü dinlemenin için en rahat oturacaksın ki kulağına söz girecek'' demiş. ''Bizim vücutumuz birbirine ekli olduğundan kardeşimizin birisinin demiş başına bir şey geldi mi benim de içerim sızlar'' demiş. Bu da size müjde olsun yani büyüklerimiz bizimle daima alakalılar. Vücudun bir azası buz darip olduğu takdirde diğer, diğer kısımlar da uykuyu kaip edip ataşlar içinde onun ıstırabını duyarlar diye ikinci bir hadis daha buyurdu peygamberimiz. Tekrar. Mümin, müminler birbirine kinetlenen yüzülerden meydana gelmiş bir bina gibidir. Şu binayı görüyorsunuz ya. Burada yalnız kaya değil, taş değil bu. Taşın içinde hem Kireç var, hem kum var, hem de da var. Takviye olsun diye. Bak kaç türlüden meydana geliyor. Ağaç da var, bakın işte ağaç da var orada. Daha demirler de var, mıhlar da var, çiviler de var, tahtalar da var, taban. Tahtalar, hepsi bir araya gelince böyle oluyor. Siz Türk olun, Arap olun, Çerkez olun, Kürdolu. Kim olursa olsun imanlı mısınız? He, hepiniz bir araya gelin. Bunlarım diyor. Hepiniz bir araya gelin ümmetim. O zaman bir bina olursunuz. Yoksa her biriniz bir yere parçaladılar mı? Zaten niyetleri öyleymiş. Parçalayalım. Yahudi planıymış bu. Yahudi planı. Pardon ne? oradan geliyor. Birbirinden ayıralım milleti. Birbirine düştün mü Komünistlikte gelir, masollukta gelir, dinsizlikte gelir, imansızlıkta gelir, kavukada gelir, gürültüde gelir, anarşiklikte gelir, çeşitli şeyler gelir. Birbirimizden ayrıldığımızdan oluyor. Bir sürü koyunu ayır birbirinden. Yirmişer, 30'ar er ayır çobandan ayrılsın. Bir tanesinin geri gelir mi bakalım kurtlar, parç? Söyle efendim. Allah'ımız buyuruyor ki, benim için sevişenlere söyle Habibim. Seviştiği benim için. Kavacığa'dan niye çıktınız? Ben buranın hal iyi dokunuyormuş i̇şte da bir halaya. Bakacağım bir de o manayla sizi ziyaret ediyor. Bu Allah için olmaz. Bu bir maksat varsa, geldiğin ziyaretin arasında bir maksat varsa Allah için değil bu. Yani öyle bir ziyaret olacak ki sırf benim için olacak. Allah rızası için ben bu ziyareti ziyaret edeyim. Evitlerine nasihatlerini alayım, inşallah irşah olurum diye. Bu maksatla, bu maksatla ziyarete gelirlerse, bir. Benim için, benim için sevişenlere, seviştiği benim için olanlara, arada sevişiyorum, yeşter kızını alacağım, oğluma kız oğluna kız vereceğim, şöyle oldu aramızda şöyle bir iş var. Bunlar Allah için sevişme değerli. Bunlar Allah için ziyaretleşme değer. Bunlardan hiç arada bir pürüz bulunmayacak. Benim için ziyaretleşenlere, benim için sevişenlere, benim için birbirine ikramda bulunanlara, benim için de birbirine ikram ediyor. Yani hürmet ediyor, ikram ediyor. Ağızları açılsa çay içerdir, meyve yedirdir, kavun karpuz keser. Onlarla ikram eder, buyurun ne olursunuz, de memnun olalım derler, böyle benim için ikram ederler. Benim için birbirine itimat edip de dost olanlara, bana itimatla mucizattan bana hiç bir zarar gelmez, sırf menfaatım olur ahlet için ne malıma bir zarar gelir ne canıma gelir, ne ırzıma gelir ne namusuma gelir bunlardan hiç kimseye bir tehlike gelmez diye böyle itimat etmiş de dost olanlara, benim de muhabbetim tahakkuk etmiştir, ben de kullarımdan razıyım diyor kullarımdan razı oldum böyle kullarımdan böyle bulunalım inşallah şöyle Hazreti Ömer Efendimiz'in de bir kelimesini söyleyeyim bitireyim Hazret-i Ömer radıyallahu anh, Allah şefaatine nail Şöyle buyuruyor, kim geceyi kaim olsa, sabahına gece ibadet itse, iyi dinlen, evet, gündüzde gündüzünü de saim olsa, sene orucu tutsa,